Allahümme ve rahmetullah ve bereketu. Son okuduğun hadis e, okulum evet e, rivayet yıllarıyla hasen bir hadis e, Süleyman İd el Hilali e, bu hadisin hasen olduğunu söylüyor İbrahim aleyhisselam hakkındaki kısaya gelince e, bu konuda İsrailiyatta bir takım e, rivayetler var. Ee, bu konuda aslında web sayfasında da bir yazı yayınlamıştık. En'am suresinin 74. ayetinden 79. ayetine kadar olan bölümün e, ile ilgili olarak bu ayetlerde İbrahim Aleyhisselam'ın peygamber olmadan yani kendisine vahiy gelmeden önceki durumu anlatıldığı ifade ediliyor. İbrahim Aleyhisselam'ın Güneş'e, aya, yıldıza, Rabbim demesi yadırganacak bir durum değil. Zira kendisine vahiy gelmeden önce onun da durumu tıpkı diğer insanlar gibiydi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında da Allah Azze ve Celle Şura Suresinin 2. ayetinde ''Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdim.'' buyurmuştur. İbni Kesir Rahimeullah tefsirinde bu anlama işaret ederek şöyle diyor. ''Seni şaşırmış bulup da doğru yola eriştirmedi mi?'' Duha suresinin 7. ayeti Allah Teala'nın işte böylece biz sana da emrimizden bir ruh vahiy ettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi hidayete eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen dosdoğru bir yolu göstermektesin. ayeti gibi. Taberi de Duha suresindeki ayetin tefsirinde şöyle diyor. Ayette geçen ve şaşırmış diye tercüme edilen da'len kelimesi Süddi tarafından kavminin bulunduğu durumda olmak şeklinde izah edilmiştir. Buna göre ayetin manası, Seni 40 yıl kavminin durumunda bulup sana doğru yolu göstermedi mi? Diğer bazı müfessirler ise bu ifadeyi sapık bir kavim içerisinde bulunan şeklinde izah etmişler. Buna göre de ayetin manası, Seni sapık bir kavmin içinde bulup da sana doğru yolu göstermedi mi? şeklinde olur. İmam Kurtubi, Duha suresinin 7. ayetinin tefsirinde, şöyle diyor. Daha önce Şura suresinde açıkladığımız üzere Yüce Allah'ın kitabın da imanın da ne olduğunu bilmezdin buyrunun anlamını ifade etmektedir. Bu konuda sahabeden rivayet edilen tek tefsir anlattığımız vecih iledir. Mahzuf hemze tayin ederek bu mu senin Rabbim demiştir şeklinde yorumlayanlar aklı yorumlarda bunlara bu mahzufu kendilerinden takdir etmişlerdir. Taberi tefsirinde özetle şöyle anlatılıyor. 74. Ayet, Enam Suresi'nin 74. Ayeti. Ey Muhammed, onlara İbrahim'in kıssasını hatırlat. Bir zaman İbrahim babası Azer'e, putları ilah mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içerisinde görüyorum demişti. Ey Muhammed, sen putları hakkında, seninle tartışan kavmine, yine putları hakkında kavmiyle tartışan dostum İbrahim'in kıssasını anlat. Bir zaman İbrahim, babası Azer'e, putlara ibadet etmelerini kınayarak seni yaratan, düzgün bir şekle koyan ve rızıklandıranı bırakıp da mı ilah ediniyor ve onlara tapınıyorsun. Doğrusu ben seni de, seninle beraber putlara tapan milletini de doğru yoldan ayrılıp apaçık sapıklığa düşenler olarak görüyorum demişti. 75. Ayet Yakinen iman edenlerden olsun diye İbrahim'e göklerin ve yerin mülkünü öylece gösteriyorduk. Tefsirinde şöyle diyor, İbrahim'e din hususunda gerçekleri gösterdiğimiz gibi ona göklerin ve yerin ve onlarda bulunan ay, güneş, yıldız ve ağaçlar gibi Allah'ın mülkünün büyüklüğünü gösteren yaratıkları da gösterdik ki yakinen iman edenlerden olsun. Ayet-i kerimede geçen ve göklerin ve yerin mülkü diye tercüme edilen melekut ifadesi müfessirler tarafından farklı şekillerde izah edilmiştir. Abdullah bin Abbas ve Katade radıyallahu anhümden nakleden bir görüşe göre bu ifade eden maksat, göklerin ve yerin nasıl yaratılmış olduklarını ona gösterdik demektir. İkrime'ye göre bu ifade eden kasıt, göklerin ve yerin mülkünü ona gösterdik demektir. Mücahit, Süddi, Said bin Cübeir ve Selmanı ı Farisi'den nakleden diğer bir görüşe göre bu ifade eden maksat, biz İbrahim'e gökleri gösterdik demektir. Bu usta Mücahit diyor ki, İbrahim'e arşa varıncaya kadar yedi gök gösterilmiş, o da onlara bakmıştır. Yine ona yedi kat yer gösterilmiş. O da onlara bakmıştır. Sütliği de şöyle diyor. İbrahim büyük bir kayanın üzerine çıkarılmış. Gökler ona açılmış. O da Allah'ın göklerdeki mülküne bakmış. Hatta cennetteki yerini dahi görmüştür. Yine ona yeryüzünün perdeleri açılmış. O yerin en dibini görmüştür. Dahhak, Mücahid, Abdullah bin Abbas ve Katade radiyallahu anhinden nakledilen diğer bir görüşe göre bu ifadeden kast edilen biz İbrahim'e yıldızları, ay ve güneşi gösterdik demektir. Bu usta katade diyor ki, İbrahim aleyhisselam zorbalardan bir zorbanın yüzünden saklandı. Allah ona rızkını parmaklarında vermişti. Parmaklarından birini emdiğinde onda rızkını buluyordu. İbrahim dışarı çıkınca Allah ona göklerin ve yerin mülkünü gösterdi. Bunlar da güneş, ay ve yıldızlardı. Yine ona yerin mülkünü gösterdi. Bunlar da dağlar, ağaçlar ve denizlerdi. Taberi diyor ki, bu görüşlerden doğru olmaya yakın olanı bu ifadeden maksadın göklerin ve yerin mülkiyetinin gösterilmesi olduğunu söyleyen görüştür. Yani Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a göklerde ve yerde yarattığı güneşi, ayı, yıldızları, ağaçları, e, hayvanları ve saltanatının azametini ifade eden diğer yaratıkları gösterdi. Böylece ona hadiselerin dış yüzünü gösterildiği gibi iç alemlerinde öğretti. Ayet-i kerimede yakinen iman edenlerden olsun diye buyurulmaktadır. Bu ifadeden maksad şudur. Biz İbrahim'e göklerin ve yerin mülkünü gösterdik ki, o Allah'ı belirleyenlerden ve kavuşturulduğu hidayetin gerçeğini bilenlerden, kavmenin putlara tapmalarının bir sapıklık olduğunu idrak edenlerden olsun. E, 76. Ayet Kendisini gece bürüyünce bir yıldız gördü ve işte benim Rabbim budur dedi. Yıldız kaybolunca da ben kaybolup gidenleri sevmem dedi. İbrahim'i gece bürüyüp karanlık olunca ortaya çıkan bir yıldız gördü. Allah'tan başkasına ibadet etmenin batıl olduğuna dair bir delil göstermek için kavmine ''Bakın işte benim Rabbim bu'' dedi. Sonra yıldız kaybolunca da ''Ben kaybolup gidenleri sevmem'' dedi. Müfessirler bu ayette zikredilen İbrahim'in yıldızlara Rabbim demesini ne maksatla söylemiş olduğu hususunda üç görüş zikretmişlerdir. Abdullah bin Abbas ve Muhammed bin İshak'tan rivayet edilen bir görüşe göre İbrahim aleyhisselam Nemrut'un erkek çocukları öldürmesi sebebiyle bir mağarada saklanıp büyüdükten sonra dışarı çıkınca yıldızı, ayı, güneşi, Rabbi zannetmiş fakat onların geçici olduklarını görünce ilah olmaya layık olmadıklarını anlamış ve hakiki mabud olan Allah'ı idrak etmiş ve ona iman ettiğini beyan etmiştir. Bu usta İbni İsa'dan uzunca bir kısa nakledilir. Diğer bir kısım alimler ise Abdullah bin Abbas radıyallahu hünümadan nakleden birinci görüşü reddetmişler ve bir peygamberin böyle bir duruma düşmeyeceğini, aksi halde müşriklerle eşit duruma düşeceğini, Allah Teala'nın böyle bir insanı peygamber yapmasının ise mümkün olamayacağını söylemişlerdir. Diğer bir kısım alimlere göre ise İbrahim aleyhisselam yıldıza işte benim Rabbim budur derken bu benim Rabbim bu mudur demek istemiş ve kavminin gelip geçici varlıkları putlar edinmelerini kınamış ve onlara karşı çıkmıştır. Taberi Bundan sonra gelen ayette zikredilen eğer Rabbim beni doğru yola sevk etmeseydi yemin olsun ki sapık kavimden olurdum dedi ifadesini delil göstererek birinci görüşün tercih edileceğine işaret etmiştir. Yani e, Abdullah bin Abbas ve Muhammed bin İshak'tan nakledilen e, İbrahim Aleyhisselam'ın yıldızı, ayı ve güneşi Rabbi zannetmesi görüşünü e, en doğru görüş olarak ifade ediyor tabileri. 77. Ayet Ayı doğarken görünce, benim Rabbim budur dedi. O da kaybolunca, eğer Rabbim beni doğru yola sevk etmeseydi, yemin olsun ki sapık kavimden olurdum dedi. 78. ayet Güneşi doğarken görünce, benim Rabbim budur, bu daha büyüktür dedi. O da kaybolunca dedi ki, ey kavmim, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. 79. ayet Şüphesiz ki ben, Hakk'a eğilerek, yüzümü, gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Artık ben yüzümü devamlı var olan, sonu olmayan ve gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim. Batılı bırakıp Hakk'a yöneldim. Ey müşrikler! Ben artık sizin dininize giren müşriklerden değilim. Bu ayeti cellede Allah Teala bize bildiriyor ki, İbrahim Aleyhisselam gerçeği görünce Hakk'ı söylemekten geri durmadı. Batıla saplanmış olan müşrik kavmine karşı çıkmaktan asla çekinmedi. Allah yolunda kınayanın kınamasına asla aldırış etmedi. Bütün kavminin karşı çıkmasına rağmen, Doğruyu söyleyip onda ısrar etmeyi terk etmedi. Onlara, ey kavmim, beni de sizi de yaratmış olan Allah'a kullukta, sizin ilah ve putlarınızı asla ona ortak koşamam. Ben, ibadetimde yüzümü, gökleri ve yeri yaratan, evveli ve sonu olmayan, öldüren ve dirilten Allah'a yönelttim. Gelip geçici olan, zarar veya menfaat vermeye gücü yetmeyen aciz varlıklara değil, dedi. Kurtubi diyor ki, Yüce Allah'ın, kesin bilgiye varanlardan olsun diye buyruğunun anlamı da şudur. O kesin bilgiye varanlardan olsun diye biz ona bunları yani melekutu, göklerin ve yerin mülkünü göstermiş idik. 70. 76. ayette gece onu bürüyüp örtünce bir yıldız gördü. Bu benim Rabbim demişti o. Sönüp gidince o sönüp gidince de ben öyle sönüp gidenleri sevmem demişti. Yüce Allah'ın gece onu bürüyüp örtünce buyruğundaki karanlığıyla e, Cennet aleyhi e, karanlığıyla onu örtünce demektir. Bir yıldız gördü buyruğunda söz edilen ona göklerin melekutunun sunulduğu e, kıssadan başka bir kıssadır. dendiğine göre o, bu yıldızı içinde bulunduğu mahzenin ağzında bulunan kayanın bıraktığı aralık arasından görmüştü. Şöyle de denilmiştir. Babası kendisini mahzenden çıkarttığı sırada güneşin batım vaktiydi. Bu sırada develeri, atları ve koyunları görmüş. Mutlaka bunların bir Rabbi olmalıdır diye düşünmüştü. O sırada müşteri, yani Jupiter veya Zühre yani Venüs gezegenlerini, sonra da Ay'ı, daha sonra da güneşi görmüştü. Bu ayın son günlerinde olmuştu. Muhammed bin İshak der ki, o sırada İbrahim 15 yaşındaydı. 7 yaşında olduğu söylendiği gibi, Nemrut ile tartıştığı sırada 17 yaşında olduğu da söylenmiştir. Bu benim Rabbim buyruğunun anlamı hakkında farklı görüşler vardır. İbrahim Aleyhisselam bu sözü düşünme ve çocukluk dönemiyle bu konuda onun delilleri görmesinden önceki sürede söylemişti. Böyle bir durumda bu gibi yaklaşımlar küfür de olmaz, iman da olmaz. Bu görüşü kabul edenler Ali bin Ebi Talha'dan İbn Abbas'tan yaptıkları şu rivayeti delil gösterirler. İbn Abbas dedi ki, gece onu bürüyüp örtünce bir yıldız gördü. Bu muymuş benim Rabbim demişti. O da kaybolunca kadar o yıldıza ibadet etmişti. Güneş ve ayda böyle olmuştu. Fakat düşünme ve tetkiki sona erince ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden tamamen uzağım demiş ve bunların kayboluşlarını ilah olamayacaklarına delil görmüştür. Çünkü onların kayboluşları sonradan yaratılmış hadis olmaların en açık bir belgesiydi. Kimisi de şöyle demiştir. Böyle bir rivayet sahih değildir. Ay ne e, Yüce Allah'ın peygamber olarak göndereceği bir kimsenin herhangi bir dönemde Yüce Allah'ı tevhid etmeyeceği eee onu tanıyamayacağı, Allah dışındaki her türlü mabuttan uzak ve ondan ilişiğini kesemeyeceği bir zamanın olması mümkün değildir. Ayrıca böyle bir şey yüce Allah'ın şirkten koruduğu ve önceden beri kendisinde doğru yolu ve hidayeti vermiş olduğu kesin bilgi sahibi olanlardan olmaz için ona göklerin ve yerin melekûtunun gösterdiği kimse için nasıl düşünülebilir? Onun Allah'ı bilip tanımamakla nitelendirilmesi caiz olamaz. Aksine o ilk bakışından itibaren yüce Rabbi yi tanımıştır. Yine şöyle denilmiştir. İbrahim Aleyhisselam mahzeninden çıkınca Rabbini arayışı sırasında yıldızın ışığını görmüş ve bu ışığı Rabbinin aydınlığı zannetmiş. O bakımdan bu benim Rabbimdir. Yani işte onun nuru bana görünüyor demişti. O sönüp gidince de kendisinin Rabbi olmadığını anlamıştı. Sonra ayı doğarken görünce ve onun ışığına bakınca bu benim Rabbim demiş. O da kaybolunca eğer Rabbim bana hidayet etmezse ben mutlak sapıklardan olurum demişti. Sonra güneşi doğarken görünce Rabbim bu olmalıdır demişti. Böyle bir şöyle... Şey söylemek ise şirk değildir. O, ışığı Rabbine nispet etmişti. Fakat onun ortadan kaybolup gittiğini görünce, ilim ona bunun Rab olmaya hak sahibi olmadığını gösterdi. Böylelikle kalbiyle bunun olamayacağını ve bunun da Rabbinin bulunduğunu, Rab olmasının söz konusu olmadığını idrak etmiş oldu. Şöyle de açıklanmıştır. İbrahim Aleyhisselam'ın bu benim Rabbimdir demesi, kavmine karşı delili ortaya koyması içindi. O zahiren onlara uygun düşündüğünü göstermişti. Fakat yıldız kaybolunca delili ortaya koyup değişen bir şeyin Rab olması mümkün değildir dedi. Halbuki kavmi yıldızları tazim ediyor, onlara tapınıyor ve yıldızlara göre hüküm veriyorlardı. En-Nahhas der ki, bu hususta söylenen en güzel açıklama i̇bn Abbas'tan sayı olarak gelen ve Yüce Allah'ın Nur üstünde nurdur buyruğu hakkındaki şu açıklamasıdır. İşte müminin kalbi böylece aziz ve celil olan Allah'ı bilip tanır ve kalbiyle ona delil getirir. Onu bilip tanıdığımı nuruna nur katılır. İşte İbrahim aleyhisselam da böyledir. Yüce Allah'ı kalbiyle bilip diğer delillerle onun varlığına delil gösterince kendisinin bir Rabbi ve bir yaratıcısı olduğunu kesinlikle bilmiş oldu. Yüce Allah ona kendisini tanıtınca onun da Allah hakkındaki marifet artmış ve şöyle demişti. Beni doğru yola iletmişken, benimle Allah hakkında mücadelem ediyorsunuz. Evet. E, bu ayetlerde, özellikle, e, şayet Rabbim beni, hidayet etmeseydi ifadesi e, burada İbn Abbas radiyallahu anh'a gelen tefsirin e, doğru oluşuna en büyük delil. E, nitekim daha başka ayetlerde de mesela e, az önce bahsettiğimiz Duha suresinin 7. ayetinde e, seni şaşkın bulup doğruya iletmedi mi, hidayet etmedi mi e, ayeti. Yine Şura suresinin 52. ayetinde sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin kavli e, İbrahim Aleyhisselam'ın o dönem içerisinde e, bir arayış içerisinde olduğu hususunu pekiştiriyor. E, bu konuda mesela İbn Abbas radiyallahu anhuma'dan e, gelen rivayetin İsrailiyat kaynaklı mı yoksa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan duymuş olduğu bir şey mi olduğu hususu e, net değil ama e, bu sözün İbn Abbas radıyallahu anhumadan geldiği kesin yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Kur'an tevclimen olarak e, Rabbim ona Kur'an'ın tevilini ve tefsirini öğret diyerek e, dua buyurduğu İbn Abbas radıyallahu anhumanın tefsir olarak e, sahih bir yola gelmiştir. E, İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan e, gelen tefsir, tefsir usulünde, e, diğer sahabilerden gelenlere göre e, daha önceliklidir. Bu konuda e, hiçbir sahabeden de, e, İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın söylediğine muhalif bir şey nakledilmemiştir. Peygamber ve vesselam'dan, benim bildiğim net olarak gelen bir şey yok yani burada. Ama İbn Abbas radıyallahu hanumanın Kur'an tefsirinde e, bu sözü söylediği sabit. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Ee, Özelden bir soru var. Kısaca ona cevap verip devam edelim inşallah. Senin sorduğun soruya müsabım. Hacda mescit, vitir ve sabah namazının sünneti hariç nafire namaz kılınır mı? diye bir soru sorulmuş. Ee, herhalde tahiyyatül mescit namazı kastediliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sefere çıktığı zaman e, bu bahsettiğiniz namazlar dışında eee Nafile namaz kılına dair bir bilgi yok. Yani farz namazlarla beraber kılınan revatif sünnetleri kılmadığı nakledilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti bu şekilde cari olmuş. Tefsir konusuna gelince i̇bn Abbas, i̇bn Mesut Mesud ve daha başka sahabilerin tefsirleri Tefsir olsun da önemlidir çünkü onlar Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleridir, onun arkadaşlık etmişler, ondan ilim öğrenmişlerdir. Mesela Allah Azze ve Celle'nin Rahman arşa istiva etti ayetiyle ilgili olarak İbn Hacer Fethül Bari de şöyle diyor: Sünnetin ihya edicisi İmam Begavi'nin İbn Abbas radiallahu anhumadan ve müfessirlerin birçoğundan naklettiğine göre bu yani istiva lafının anlamı Üstüne çıktı demektir. Daha sonra Ümmü Seleme, Rabi'a, Malik ve başkalarının şu sözünü nakletmektedir. İstiva bilinmeyen bir şey değildir. Nasıl oldu ise akıl ile idrak edilemez. Bunu kabul etmek imandır. Onu inkar küfürdür. Fethül Bari'nin 13. cildinde böyle diyor e, İbni Hacer. Diğer bir örnek Allah Azze ve Celle'nin ya da kadınlara dokunursanız yani Nisa suresinin 43. ayetidir. İbn Kesir tefsirinde İbn Abbas'tan burada kastedilen cimadır dediğini e, naklediyor. Yine İbn Abbas radıyallahu anhuma lems e, mes dokunmak ve mübaşeret yani cima anlamındadır. Ancak yüce Allah dilediği lafzu kinaye kinayeli olarak kullanır diyor. İbn Kesir diyor ki Abdullah bin Abbas'tan bu sözleri söyledi, birkaç yoldan sahih olarak rivayet edilmiştir. Daha sonra i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın lems yani dokunmak cimadan daha aşağıdadır şeklindeki sözünü zikreder. Arkasından i̇bn Kesir, İbn-i Cerir'in yani Taberi'nin şu açıklamalarını zikrediyor. Bu hususta iki görüşten doğruya daha layık, daha yakın olanı Yüce Allah'ın ya da kadınlara dokunursanız buyruğunda dokunmanın diğer manaları bir tarafa cima, cimayı kastetmiştir diyenlerin sözleridir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarından birisini öptüğüne sonra da abdest almaksızın namaz kılına dair haber sahihtir. Hadisin bir ayeti tefsiri ashabtan ya da tabiinden birisinin tefsiriyle çatışacak olursa bu iki tefsiri birbiriyle e, cem etmeliyiz, telif etmeliyiz, birleştirmeliyiz. E, buna imkan olmazsa yapmamız gereken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tefsirini kim olursa olsun başkasının tefsirinin önüne geçirmektir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın muradını başkalarından daha iyi bilir. Hevasından konuşmayan odur. Ayrıca Allah azze ve celle ey iman edenler Allah'ın ve Resul'ün huzurunda öne geçmeyin buyurmuştur. Hucurat suresinin ilk ayetinde. Sözlü ya da fiili olarak öne geçmeyin demektir bu. Bunu da i̇bn Kesir açıklamıştır. Örnek olarak şu ayet gösterilebilir. Allah Azze ve Celle Kalem suresinin 42. ayetinde baldırın açılacağı o günde buyuruyor. Buhari bu ayeti şu hadisle tefsir ediyor. E, Rabbimiz baldırını açacak erkek kadın bütün müminler ona secde edecektir. i̇bn Abbas'tan da bu ayetin tefsiriyle ilgili olarak şöyle dediği naklediyor. O gün büyük keder ve sıkıntı günüdür. İbn-i Abbas'ın bu görüşünün zayıf olduğunu Süleymel Hilali Menhelül Rak, e, Rakrak adlı risalesinde e, zikrediyor. Çünkü rivayetler birbirini tutmuyor. Buna göre eğer ondan gelen bu nakil sahih ise, ayeti kerimeyi herhangi bir benzetme yani teşbih söz konusu olmaksızın Allah'ın bacalı diye tefsir eden hadis ile bir çatışma söz konusu değildir. Rabbimiz kıyamet gününde Baldırını açacaktır ve o gün zor ve sıkıntılı bir gün olacaktır. Şöyle de denilebilir. Ayeti tesir eden Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiği bu hadis i̇bn Abbas'a ulaşmamıştır. Nitekim sahih ve sabit olduğuna göre Ebu Musa Ömer radiyallahu içeri girmek için üç defa izin istediği halde ona izin vermeyince geri dönüp gitmiş. Daha sonra Ömer radiyallahu anh ben Abdullah bin Kays'ın izin isteyen sesini duymadım mı? Ona izin veriniz dedi. Onu aradılarsa da gitmiş olduğunu gördüler. Daha sonra Ebu Musa gelince Ömer radıyallahu Anha ona hangi sebeple geri döndün diye sordu. Ebu Musa da ben üç defa izin istedim halde bana izin verilmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i de şöyle buyurken dinledim. Herhangi biriniz üç defa izin istedi halde ona izin verilmezse geri dönsün. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh dedi ki ya buna dair bana bir delil getirirsin yahut da canını acıtacak kadar sana vururum. Ebu Musa radıyallahu anh ensardan bir topluğun yanına gitti Onlara Ömer radıyallahu anh'ın dediklerini aktardı. Onlar da şöyle dediler. Senin lehine büyüklerimiz değil de en küçüğümüz şahitlik edecektir. Onunla birlikte Ebu Said el-Hudri kalktı ve Ömer radıyallahu anh'a bunu bildirdi. O da şöyle dedi. Çarşı pazarda alışverişle oyalandığımdan dolayı bunu duymamış. Bu ve müslim rivayet etmiştir bunu. i̇bn Abbas kendisine Ebu Bekir ve Ömer'in ikisi de haccı ifrat yaptılar denilince şöyle demiştir. Benim görüşüme göre bu şekilde itiraz edenler helak olacaklardır. Ben Resulullah dedi diyorum. Onlar Ebubekir ve Ömer dedi diyorlar. Kur'an-ı Kerim'in tabiinin sözleriyle tefsir edilmesi de aynı şekilde önemlidir. Çünkü onlar bu bilgiyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden öğrenen ashab-ı kiramdan öğrenmişlerdir. Mücahit bin Cebir dedi ki, ben Kur'an-ı Kerim'i İbn Abbas'a üç defa baştan sona arz ettim. Her bir ayet sonunda duruyor ve ona ne hakkında indiğini ve onunla ilgili neler olduğunu soruyordum. Said bin Cübeyr, İbn Abbas'ın azatlısı İkrime, Ata bin Ebirbah, Hasan el-Basri, Mesruh bin el-Ecda, Said bin el-Müseyyeb, Katade, Dahak bin Müzahin ve tabiinden daha başkalarının durumu da böyledir. Buna örnek olarak Buhari'nin tevhid bahsında e, zikrettiği şu rivayeti gösterebiliriz. Ebu Aliye dedi ki: "Sonra güye istiva etti." Yani yükseldi. Buhar rivayet eder bunu. Ee, Bakara suresinin 29. ayetinde. Mücahit de isteva arşın üzerine yükseldi demektir demiştir. Taberi'de pek çok görüş zikrettikten sonra istiva lafzını yükselmek diye tefsir ederken şunları söyler. Yüce Allah'ın sonra göğe istiva etti buyruğu. Yüce Allah onların üzerine, göklerin üzerine yükseldi. Kudretiyle onları tedbir etti ve yedi sema olarak yarattı demektir. Taberi, Rebib'in Enes'ten, sonra güye istiva etti buyruğu aklına şunları söylediğini nakleder. Semaya yükseldi demektir. Yüce Allah şöyle buyuruyor, Abelsel suresi 31. reyetinde, Meyveler ve otlaklar yani ebbe bitirdik. Daha hak diyor ki, meyve dışında yerden biten her şey ebedir. O da ot demek olup, davarların yediği ot anlamındadır. Yani e, bu örneklerde görüldüğü üzere tefsir hususunda tabi'in sözlerinin de e, bir önemi vardır. Şayet e, tabi'in sözleriyle sahabe sözleri, e, sahabenin tefsiri e, çelişecek olursa sahabenin tefsiri önceliklidir. E, fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan e, sahih yollayla nakledilen bir rivayet olduğu zaman hiçbirisine bakılmaz. Tefsirde yine e, Arap diline uygun olarak tefsir edilmesi de önemlidir. Çünkü Allah Azze ve Celle Yusuf Suresinin 2. ayetinde muhakkak biz onu anlayıp düşünesiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik buyuruyor. Hafız İbn Hacer'de Fethül Bari'de İbni Battal'dan e, şu açıklamaları naklediyor. Burada yani sonra semaya istiva etti ayetinde söz edilen istivanın anlam hakkında farklı görüşler vardır. Mutezile bunun kahretmek ve galip gelmek suretiyle istila anlamında olduğunu söylemişler ve şairin şu beytini delil göstermişlerdir. Bişir Irak'a istiva etti, kılıç kullanmadan ve kan dökmeden. Daha sonra bu açıklamayı şu sözleriyle reddediyor. Mutezile'nin bu açıklaması tutarsızdır. Çünkü Yüce Allah ezelden ebede kadar kahredici, galip ve istila etmiştir. O her türlü eksiklikten yüce ve münezzehtir. Pek çok görüşü söz konusu ettikten sonra da şunları söyler. İstivanın yüceldi, yükseldi diye tefsir edilmesine gelince bu sahih olan bir açıklama şeklidir. Hak olan görüş bu olduğu gibi ehli sünnetin görüşü de budur. Çünkü şanı Yüce Allah kendi zatını en üstün ve en yüce olmakla nitelendirmiş ve şöyle buyurmuştur. O, ortak tutmakta oldukları her şeyden münezzeh ve yücedir. Yunus 18. Bu sıfat onun zatî sıfatlarındandır. Bu doğru olanı istiva etmek yüce Allah'ın zatına taluk eden fiili sıfatlarındandır. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Daha sonra Hafız i̇bn Hacer Hacer Fethülbar'de şunları söylüyor. Ebu İsmail el-Herevi, El-Faruk adlı kitabında ile Davut bin Ali bin Halef'ten şöyle dediğini nakleder. Biz Abdullah bin el-Arabi'nin yani e, Lugat bilgini Muhammed bin Ziyad'ın yanındaydık. Bir adam Rahman Arş'a istiva etti ne demektir diye sordu. Abdullah dedi ki o haber verdiği şekilde Arş'ın üzerindedir dedi. Adam ey Abdullah'ın babası bunun anlamı istila etti şeklindedir dedi. Abdullah ona sus dedi bir şeyi istila etti tabiri ancak onun karşısında duran ve ona zıt olan halde kullanılır. Başkası da şöyle demektedir. Eğer bu istila etti anlamında olsaydı bu ifadenin özellikle arş hakkında kullanılmasına gerek olmazdı. Çünkü o zaten bütün mahlukata galip gelendir. Evet Fethullah'ın e, bu nakillerinde görüldüğü gibi Arap diliyle e, deliller getirilmektedir. Hayret edilecek şu ki eşariler istiva lafzını istila etmek anlamında tefsir edilmesini mutezileden aldılar ve bu bazı tefsir ve tevhid kitaplarında ve çeşitli kimselerin görüşleri arasında yaygınlık kazandı. Böylelikle ayetlerin, sahih hadislerin, ashabın, tabi'in ile müştehid imamların sözlerinin delalet ettiği Yüce Allah hakkındaki uluv yani yücelik ve yükseklik inkar etmiş oldular. Hatta Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu Arap diline dahi muhalefet ettiler. Tabiin'in tefsiri e, bir hususta birleşirse, bir ayetin tefsiri hususunda ittifak ederse, bu da e, icmaya delil olması bakımından, önemlidir inşallah e, sorunun cevabı olmuştur Musa selamun aleyküm selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh e, şimdi bu hususta yani mezheplerin e, sonradan, şekillenmesinden önce e, tarihine bakacak olursak insanlar Hicazlılar ve Kufeliler şeklinde ayrılmaya başlamıştı. Tebeyyut-Tabi'in döneminde. Veyahut Ehli Hadis ve Ehli Rey diye e, ayrılmaya başlamıştı. E, Muhaddisler arasında da e, şöyle bir ayrım vardı. Kimisi hem fakih hem muhaddisti, kimisi sadece fakihiydi, kimisi sadece muhaddisiydi. Mesela e, Yahya bin Ma'in'e bir mesele soruluyor. E, bunun cevabını bilemiyorum, e, buna bir delil bilmiyorum diyor. Aynı soru Ahmet bin Hanbel'e sorulduğunda bir hadisle delil getirerek cevabını veriyordu. Bunun üzerine Yahya bin Ma'in diyor ki... E, sen bunu nereden aldın soru soran kişiye bunu nereden aldın deyince Ahmet bin Hanbel'e gidiyor. Cevap ona yönlendiriyor. Yahya bin Mayın Ahmet bin Hanbel'e sorduğunda bunun delili nerede diye sorduğunda Ahmet bin Hanbel senin rivayet etmiş olduğun falan hadiste diyor. Yahya bin Mayın bunun üzerine ben bunu hiç böyle düşünmemiştim dediğinde doğrusun diyor. Şimdi Yahya bin Mayın müthiş bir muhaddis idi. Ama e, delil istimbahat etme bakımından e, Ahmet bin Hanbel derecesinde değildi belki. E, Allah Azze ve Celle e, hayır murad ettiği kimseyi dininde fakih kılar. Alimlerden kimisi Allah'ın dininde fakih idi. Ebu Hanife e, Rahimeullah e, rey'i kıyası dinde delil kabul edenlerden idi. Bu, usulde e, daha önceki kıyasa dair, kıyasın batıl oluşuna dair bir derste işlediğimiz üzere aslında batıl bir yol. E, Ebu Hanife'nin e, dinde kıyası da caiz görmesi sebebiyle e, o kitap ve sünnette bulunmayan bazı uluslarda e, ferdi, şahsi görüşler söylemiş, e, kendisine hadis ulaşmayan yerlerde dahi e, kıyasta bulunarak hükümler vermişti. Bu yüzden e, daha sonra mesela İbn-i Ebi Şeybe'nin e, Musannef'inde özel bab ayırdığı üzere yaklaşık 50 başlık üzere e, bir bölüm açmıştır. Ebu Hanife'nin hadislere muhalefet ettiği yerler diyerek. Ebu Hanife burada e, kasten hadislere muhalefet etmek istememişti aslında. E, kendisine delil ulaşmayan meselelerde kıyasa başvurmuştu. Bu yüzden ondan çokça hatalar sadır olmuştu. Aleyküm selam ve rahmet. berekatuhu. Ee, mesela Maliki mezhebinin de usul olarak benimsediği bazı şeyler var. Mesela e, Medine ekolü denir bunlara. Medine ehlinin amelini e, kendisine ulaşan hadisin önüne geçirmişlerdir. Eğer e, Medinelilerin uyguladığı amel, kendisine ulaşan ahad hadisten farklı ise onlar Medine ehlinin amelin dikkate almışlar ve hadise uymayı terk etmişlerdir. Bu da e, yanlışlığı sabit olan bir yol. Bütün ekoller içerisinde bu ekollerin ortada kalmış olması, e, Ebu Hanife ekolü, İmam Malik'in ekolü ve Ahmet bin Hamid'in ekolü diye üç e, kısımda ortaya çıktı. Aslında İmam Şafi'nin mezhebi, İmam Ahmet bin Hanbel'in mezhebinden farklı bir mezhep değildir. Şafi e, ufak tefek bazı hususlarda Hanbelilikten farklıdır. O da ehli hadis gibidir. E, aslında İmam Malik de yine ehli hadistir. Fakat o Medine ehlinin amelini e, ön plana aldığı için e, farklılık göstermiştir. Bizim bütün bunlardan sonra söylememiz gereken şey şudur. Yani İmam Nebevi işte ashabımızdan bazıları dedi ki diyerek e, Şafi mezhebini öne getirmesi bu ifadeyi yine i̇bn Hacer'in kullanması, Zeyla'in'in e, Hanefi mezhebini e, güçlendirmek için hadisler getirmesi ve Hanefi mezhebinin dayandığı bazı hadislerin zayıf olduğunu belirterek e, bunlarla amel etmenin doğru olmayacağını söylemesi onlarda bir taasup bulunmadığını gösterir. Fakat e, biz her zaman için menheci ortaya koymak durumundayız. Aleykümselam ve rahmetullah ve bereket. Menheçte Ali radıyallahu anh'ın dediği gibi hak kişilerle bilinmez bilakis kişiler hak ile tanınır. Yani biz öncelikle hakkı tanırız. Sonra bu hakka uygun olan kişileri buna göre değerlendiririz. Dolayısıyla bizim bugün için işte İmam Nevevi böyle diyor. O bir mezhebe mensuptu. O öyleyse mezhepler haktır mezheplere tabi olmak gerekir diye bir mantığa gitmek e, tamamen ters bir mantık olur bu durumda. Az önce İbn Abbas radiyallahu anhuma'dan da örnek verdiğimiz gibi hacca ifrat konusunda sorulan soruya e, karşıdaki kimsenin ama Ebu Bekir ve Ömer böyle böyle diyor demesi e, ve bunun karşında İbn Abbas radiyallahu anhuma'nın helak olacaksınız Allah Resulü dedi diyorum siz bana Ebu Bekir ve Ömer dedi diyorsunuz şeklinde cevap vermesi. Kendisinden daha üstün olan Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'ın sözünü reddetmesi bizim için güzel bir menheç örneğidir. Çünkü o şöyle de diyebilirdi. Onlar böyle dediyse onların da bir bildiği vardır. Bunu da diyebilirdi. İbn Abbas radıyallahu anhum'a, Ömer ve Ebu Bekir radiyallahu Sözlerini reddederken kendi görüşüyle değil Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan bir şeyle reddetmişlerdi. Günümüzde e, biz mezheplerin e, taklit edilmesine karşı çıktığımızda sen bu kadar alimden daha mı iyi biliyorsun? Sen o alimlerden daha iyi bir konumda mısın ki e, onların yolunu eleştirebiliyorsun? Şeklinde yorum yapan insanlar bunları bizim sanki şahsi görüşle söylediğimizi ima ediyorlar. Halbuki mesele böyle değil. Ee, ne bizim şahsi görüşlerimiz ne o imamların şahsi görüşleri asla dinde bir ölçü değil. Biz eğer onların hatası var diyorsak bunları Allah ve Resulü'nden gelen delillerle ispatlayarak söylediğimizden hatası var diyoruz. Yoksa bizim e, bu imamlara bir karazımız yok. Bilakis bu imamlar e, değerli imamlardır ve biz bu imamların hepsini e, İslam'ın birer imamı olarak görüyoruz. Hangisi hakkı getirmişse, hangisi hakkı tespit etmişse e, onun deliline uyuyoruz. İmamlardan sadece birini seçip, diğerlerini hiç itibara almamak, onu din edinmek olur. E, bu da tehlikeli bir durumdur. Aleyküm selam ve rahmetullahi bereket. Mesela, e, İmam Nevivi, İmam İbni Hacer, e, Zeylai, Tahavi gibi isimler eserlerinden e, bakılarak incelendiğinde hata hatta onlardan daha fazla mezhebi gündeme getiren İbni Hacerel Heytemi dahi e, eserlerinden takip edildiğinde, bunların e, diğer mezhep mensuplarının getirdiği deliller karşısında sarf nazar etmedikleri, onlar sizin mezhebinizin delilleri, bizim mezhebimizin delilleri bunlardır diyerek kestirip atmadıkları, bilakis onların delillerini değerlendirip hak neredeyse orada yer almaya gayret ettikleri görülür. Yani Türkçe'ye tercüme edilen Zeyla'yı'nın Nas tercüme edilmedi ama e, El Hidaye tercümesinde dipnotlar halinde veriliyor. E, Tahavi'nin e, şeyh Asar kitabı tercüme edilmek üzere. Birinci cildi tercüme edilmiş, ikinci cildi çıkmış dediler. E, oralarda bunlar görmek, net olarak görmek mümkün. İbn -i -i, e, şeyin, İmam Nevevi'nin e, fetavası Türkçe tercüme edilmişti. Kahraman yayınlarından çıkmıştı bir zamanlar. O fetava incelendiği zaman e, Şafii mezhebine ne kadar çok muhalefet ettiği görülür. E, bunlar gözler önündeki deliller. Şah Veliullah Tehlevi yine Hanefi mezhebine nispet edildiği halde, Hanefilerin hata ettiği pek çok hususu e, dile getirerek e, hadislerde sabit olan meseleyi e, dile getirmiştir. Özelden bir kardeş yazmış i̇bn Hacer el-Askalan'ın Allah'ın sıfatları konusunda değişik fikirleri vardır. Bu bir gerçek. Doğru. Ee, biz bunu inkar etmiyoruz zaten. Neticede ölçü her, hiçbir zaman kişiler değil bizim için. Ee, ölçü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi size iki şey bıraktım sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Ee, bunlar Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Dediği gibi bu ikisidir. Edille-i bunlardır. Ee, herhangi bir görüşün arkasında hangi imamlar olursa olsun, hangi değerli zatlar olursa olsun, Allah ve Rasulünden gelene muhalifse onun reddedilmesi gerekir. Hatta e, Sufilerden ve Şafii mezhebine nispet edilenlerden Abdülvehhab Şarani dahi mizan Kübra isimli eserinde e, Ebu Hanife Hadis-i şerifler tedvin edilmeden önce yaşamıştır. Dolayısıyla birçok hadis kendisine ulaşmamıştır. Sahih bir yolla e, o bu hadisleri tespit edememiştir. Dolayısıyla Buhari ve Müslim'in hadislerinde e, mezhebe muhalif görülen bir hadis muhakkak amel edilmesi gerekir. Buhari ve Müslim'in hadislerinin sahihliği üzerinde ümmet ittifak etmiştir diyerek e, yine bu hakikate işaret etmiştir. Meseleye ana hatlarıyla e, ancak bu kadar değinebiliyoruz. Tabii biz e, bu konuda daha sonraki dönemlerde işin mezhep taasubuğa dönmesinden hiç bahsetmedik. E, taklitten hiç bahsetmedik. Çünkü e, bu konuları daha önceki derslerimizde detaylı bir şekilde ele almıştık. Ben müsaade isteyeceğim inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.